çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu Wa Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizler üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 200. ayeti kerimesinde kaldık. Malum geçtiğimiz hafta, geçen dersimizde dört ayet birden ile alakalı olarak konuyu işlemiştik. Haç ibadeti dendiğinde neler akla gelmesi gerektiğinin üzerinde durmuştuk, hatırlayınız lütfen. Özellikle hac ibadetinin teşrihi boyutuna dair bir şeyler söylemiştik. Ve buna ilave olarak da haç ibadetinin siyasi yönüne ve boyutuna ilişkin de bir şeyler söylemiştik. Ve inşallah bugünkü ayeti kerime yine hac ibadetini ilgilendiren aslında hac hacla alakalı eski bir ananeyi, eski bir düşünceyi e, tas e, eden bir ayeti kerime onun üzerinde inşallah konuşacağız. Ve e, Bakara suresi 200. ayeti kerimenin mealini okuyorum ben çünkü metni uzun. Hem vakit kazanmak adına inşallah mealini vereceğim. Ondan sonra üzerinde konuşacağımız noktalar var. Onlara temas etmeye çalışacağız dostlar. Allah subhanehu ve teala Bakara suresi 200. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Sağolubillah. Hac ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan öyleleri vardır ki ey Rabbimiz bize dünyada ver derler böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur sonraki ayet-i kerime 201 ve 202 de direkt konuyla alakalı olduğu için ben inşallah onları da okuyayım dostlar harmonize edelim ve bunları birlikte incelemeye çalışalım 201 de ise şöyle buyuruyor azimuşşan olan Allah onlardan bir kısmı da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver derler bizi cehennem azabından koru derler 202'de işte onlar için kazandıklarından büyük bir nasip vardır. Şüphesiz Allah'ın hesabı çok süratlidir. <gülüyor> Şimdi muhterem Hazirun, Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 200. Ayet-i Kerime'de mealinde okuduğumuz üzere buyuruyor ki haç ibadetinizi bitirdikten sonra eskiye ait onlarda bir gelenek var. Bir düşünce var. Haçla alakalı benimsedikleri bir görüş var. Allah oraya müdahale ediyor dostlar. Subhanahu ve Teala diyor ki eski yapa geldiğiniz alışkanlığı artık yapmayın. Alışkanlık zihniyetini ve değiştirmekle alakalı konuyu daha önce konuştuk. Ama burada temas edilmesi gereken bir husus var ki şöyle buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala babalarınızı andığınız gibi Allah'ı daha da fazla anın. Nuzul sebebine bakın tefsir kitaplarında. Bil ittifak şunu görürsünüz bu ayette. İslam gelmeden önce Araplar kendilerine göre tavaf ediyorlardı. Haç yapıyorlardı bildiğiniz üzere. O ibadet yani menasiklerin bir kısmında da haç bittikten sonra hac ibadeti olarak saydıkları, yapa geldikleri bir husus vardı. Neydi o? Babalarını anmak. Alimler demiş ki anmak ne? Babasını anmaktan kasıt ne? Biz de zaten bugün inşallah ayetin bu kısmında burayı iki ana damarda incelemeye çalışacağız inşaallahu rahman. birisi İbni Abbas radıyallahu anh'ın bir görüşü, diğeri ise diğer müfessirlerin görüşü bir görüşe göre babalarınızı andığınız gibi babaları anmak konusu her yapılan iyiliğin tek kaynağının baba olduğu noktasında e, ne yapmak? övünmek. Bunu örneklendireceğim birazdan inşallah. Yani her şeyi babam yaptı, yedirdi, içirdi beni doyuran giydiren yani Allah Azza ve celle burada devrede yok yapan eden her şeye kadir olan babadır böyle bir kutsama ve yüceltme vardır buraya müdahale ediyor Allah ve bir diğeri ise İbni Abbas radıyallahu anh'ın görüşüdür babaları anmak yardımın kaynağı olarak babayı görmek diye yorumlamıştır detaylarına gireceğiz inşallah şimdi Ayetin diğer kısmında ise ne diyor subhanehu ve teala son kısmında onlar dünyada bize iyilik ver diyor. Biz de inşallah ayetin ikinci kısmında bunu konuşacağız. Bire ne dedik? Babaları anmak konusunu konuşacağız. İnanın dostlar tefsirul furkan olarak bugün bu ayetten çok azıklar elde edeceğiz inşallah. Babaları anmak belki şu anda bizim için bir şeyler ifade etmiyor ama nüzul sebebine baktığımız zaman bize çoklarca Mesajı içeriyor aslında. Şimdi babaları anmak ne dedik? Birincisinde, hani dedim ya birkaç tane örnek de yazdım. Araplarda böyle, babam beni doyurdu. Babam beni giydirdi. Bu ifadeleri özellikle haçta menasi kısmında anıyorlardı Araplar. Allah dedi ki azza ve celle her şeyi babalarınızdan biliyorsunuz ama yüceltilmesi gereken birisi varsa o da benim dedi Allah. Onun için birinci kısmında yüceltme ameliyesi ve yüceltme zihniyetini konuşacağız. İlginç değil mi? Hakikaten görüyoruz ki Araplar babalarını hep yücelttiler. Babam doyurdu beni. Babam sağ olsun. Burada babaya bir müteşekkir olma meselesini tartışmıyorum. Ama seni yediren babansa bizim Türkçe'ye bu çok iyi yerleştirmiştir. Onu da hemen yeri gelmişken paylaşayım. Hakikaten çok güzel İslami bir kültürümüz vardı. Allah muhafaza edebilmeyi nasip etsin bize ama ne derdi önceden hala deriz. Evvel Allah sonra size emanet. Doğru mu? Evvel Allah'ın izniyle senin sayende aldım baba. Doğru mu? İşte bu tasih edilmiş halidir. Evvel Allah sonra size emanet. Evvel Allah sonra senin katkınla oldu hocam. Bu ama Araplar ne yapıyor her şey baba Doyuran baba yediren baba Babam sağ olsun bu Yalın haliyle söylüyorum Şimdi buna biz Eğer bir isim verecek olursak dostlar Yüceltme zihniyeti diyoruz Böyle bir şey hakim Araplarda Çok, Çoklarca zihniyet konuştuk ya Onlardan bir tanesi Yüceltme ameliyesi Bir beşere olmaması gereken Yeri göstermek Bir beşere olmaması gereken muamele yapmak onu Allah Azza ve Celle'den daha fazla övmek. Allah Azza ve Celle'den daha fazla sena etmek ona. İşte buna Allah kadaplanıyor. Diyor ki hayır. Anılması gereken, yüceltilmesi gereken birisi varsa o da hiç şüphesiz azim olan Allah'tır. Ayetin ilk önce anlaşılması gereken yönü burası. Şimdi konuşacağız. Biz bugün toplumda hocam şunu sorabilirsiniz. Tamam bu ayet böyle de biz yüceltme ameliyesini, yüceltme zihniyetini bir beşere olması gereken Allah'ın müsaade etmediği seviyede böyle bir yüceltme işini bugün vakada var mı, görebiliyor muyuz? Zaten Tefsirul Furkan'da farklı yapan bu. Şimdi biz bu ayeti vakaya indireceğiz. Birlikte düşüneceğiz. Birlikte konuşacağız dostlar. Ben söyleyeyim, yüceltme ameliyesini biz bugün fiili olarak yaşıyoruz. Bugün hocaların olması gerekenden övgüden bahsetmiyorum mazhar olmaktan bahsetmiyorum nedir olması gerekenden daha fazla yücelttiğimiz bir hakikat mı doğru mu dostlar daha doğrusu bir eteğine değdiğim zaman daha, daha doğrusu değebilmek için can siparihane böyle bir mücadele verildiğini görüyoruz liderin cemaat liderinin önderinin hocasının veya ne bileyim ne diyeseniz deyin artık dostlar olması gerekenden fazla yüceldildiğine biz fiili olarak bugün vakada şahit oluyoruz birkaç tanesini örnek vereyim mesela ben inşallah buraya not aldım kıymetli dostlar ee, diyeceksiniz ki subhanallah e, hakikaten bu yönüyle biz bu meseleye hiç bakmamıştık şimdi paylaşacağım cümlecikler cümleler hepinizin duyduğu haber portallarında okuduğunuz cümleler ama meselenin bu ayette nasıl bir ilişkisi var İnşallah ben sadece burada sizlere vesile olmaya çalışacağım. Ne dedik? Yücelme ameliyesi ancak Allah'a aittir. Allah yüceltilmelidir. Allah sena edilmelidir. Bir beşer olarak kainaten en hayırlı insanı bile yüceltilmesini istememiştir. Konuşacağız birazdan. Ama bugün bazılarını aldım sadece. Diyoruz ki mesela cemaat liderlerine, tutmuş oldukları siyasi parti liderlerine, şu andaki özellikle yaşadığımız ülkede biz bunu maalesef görüyoruz. Hakikaten bu ayet inşallah ışık olur. Hepimize ibret olur. Ve inşallah Allah nasihat alabilmeyi nasip etsin dostlar. Diyor ki cümlede mesela. Allah, Allah azza ve Celle'nin bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider diyor. Biz bu cümleyi duyduk mu? Okuduk mu dostlar haberlerde? Bu Abdullah kardeşinizin ne bileyim akşam üzere yazdığı bir cümle değil. Doğru mu? Haberlerde biz bunu okuduk mu? Kendisine tabi olduğu kendisine müntesip olduğu liderini överken bunu söyledi Allah Azza ve Celle'nin bütün vasıflarını üzerine toplayan bir lider devam edeyim ona dokunmak bile ibadettir Allahu Akbar ben uydurmadım dostlar devam ediyorum bize böyle bir lideri bahşettiği için Allah'a günde iki rekat şükür namazı kılsak eda edemeyiz Allahu Akbar bu yüceltme ameliyasidir dostlar Ücretme zihniyetinin bir üne, e, ürünüdür. Devam ediyorum. Birkaç tanesini aldım sadece. İnanın erinmeyin yazın. Abdullah kardeşiniz doğru mu söylüyor mu söylemiyor mu bir bakın. Azrail son noktaya koyana kadar seninleyiz liderim. Allah emanet Başka bir tanesini söylüyorum. Benim ömrümden alsınlar. Senin ömrüne versinler. Bir tanesi var hele. Bir fotoğraf çektirmiş. Hakikaten çok ilginç. Onu da inşallah paylaşayım. Ondan sonra derse devam edeceğim. Diyor ki adın pazartesi de geçiyor diye pazartesiyi bile sevdim. Yani adındaki harfler pazartesi de geçiyor diye adını bile sevdim. Anlayış bu. Subhanallah. Ama ayette Allah öyle demiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki beni sena edeceksiniz. Bakın Araplar böyle yapıyordu. Allah Azze ve Celle dedi ki İslam'a dahil oldunuz. Eslim dedik, teslim oldunuz. İslam'ı seçtiniz var artık İslam'ın emirleri geçerlidir. Bundan sonra övülmeye layık tek merci Allah'tır. Övecekseniz Allah'ı öveceksiniz. Taltif edecekseniz bu Allah olmalıdır. Ki bahsettiğim, söylediğim cümlecikler ithaf edilen kimseler samimi söylüyorum meşru dairede amel etmiyorlar. Allah'ın gadabını üzerine çektikleri halde Müslümanlar teveccüh ediyor. Yüceltiyor, övüyor ki Allah bundan razı değildir. Vallahi bu ayeti okuduğumuz zaman böyle anlamak lazım dostlar. Ben de dedim ki madem böyle bir yüceltme ameliyası var. Yüceltme zihniyete hakim. İstedim ki her şeyde bize örnek olan Resulullah aleyhissalatu vesselam ki Beşerlerin en hayırlısıdır. masumdur dinini tebliğ ederken. Eğer ki birisi yüceltilecekse layık olan odur vallahi. Ama bakınız bize öğretti. Nasıl ki şehadet parmağımızda onu ölçü alıyorsak. Buyurun kardeşlerim. Birisi onu yüceltmeye kalktığında Resul Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Beraber inceleyelim. Yüceltilmesi gereken bir tek Allah'tır. Ben anmaktan, teveccüh göstermekten, onu övmekten bahsetmiyorum. Ama yüceltmekten bahsediyorum. Ne demek ya? Şu cümlenin ağırlığını istirham ediyorum. Ben size iki saniye vereyim. Düşünün Allah rızası için ya. Ömrümden alsınlar, senin ömrüne katsınlar. Azrail son noktaya kaynağı kadar seninleyiz. Subhanallah. Ama Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve böyle değil. Böyle yapmayın dedi Rasulullah Aleyhi Vesselam. Hepinizin bildiği bir hadistir. sahih bir hadis. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve bir gün abdest aldı. Arta kalan suyu sahabeler arasında ciddi bir tartışma konusu aldı. Herkes o arta kalan abdest suyundan faydalanmaya çalışırken Rasulü Aleyhi ve Vesselam onları durdurdu. Zişan Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam, siz ne yapıyorsunuz? Siz benden arta kalan suyla neyin mücadelesini veriyorsunuz? Cevap hazır sahabe ikramda. Ya Resulallah seni taltif ediyoruz. Vallahi bu mücadelenin tek bir nedeni vardır. Seni seviyor olduğumuzdandır. Sevgi izharıdır ya Resulallah deyince, beni böyle sevmeyin dedi Rasulullah Aleyhissalatü vesselam bana böyle muhabbet beslemeyin dedi. ''Beni taltif edecekseniz böyle taltif etmeyin.'' dedi Resulullah. ''Ki alemlere rahmet gönderilmiştir. Beşerin en hayırlısıdır. Beni böyle övmeyin.'' dedi Resulullah Aleyhissalatu vesselam. ''Beni sevecekseniz ne?'' dedi biliyor musunuz? ''Şu sayacağım üç şey yerine getirin.'' dedi Resulullah. ''Dedi ki Allah'a iman ettiniz ya, her zaman ve her daim hakkı söyleyin.'' dedi Resulullah. Aleyhissalatu vesselam. ''Beni mi seviyorsun?'' sevgime mi nail olmak istiyorsun her yerde doğruları konuşacaksın eğmeyeceksin bükmeyeceksin adam gibi doğruları söyleyeceksin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini kazanmak istiyorsan böyle yapacaksın diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam güvenilir olacaksın üç komşunla iyi geçineceksin kalasın böyle yücretmek istedi sahabeler Dedi ki hayır. Beni böyle yüceltmeyin dedi. Hele bir rivayet anlatayım ben size de subhanallah yüceltme ameliyesinin yüceltmez zihniyetinin böyle yanlışlığını nasıl böyle ortadan kaldırıyor bu rivayet sizde inşallah bana hak verin dostlar. Yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam uzak diyarlardan birisi Rasul aleyhissalatü vesselamın böyle bir peygamberin geleceğini haber alır. Rivayet sahihtir. Gelir. Der ki ben son gönderilecek peygamberin burada olduğunu duydum. Onun için geldim. Arar tarar uzatmıyorum konuyu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın e, bulur ve huzuruna çıkar. Kendisi anlatıyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın huzuruna çıktığı vakit ayağı bizim amiyane tabirle söylüyorum. Maruz görün kardeşler. Zangır zangır titrer. Ayakta duramaz. Mecali kalmamıştır. Bir haşyet kaplamıştır o kimseyi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında ayakta duramaz vaziyette. Ayakları zangır zangır titrer bir vaziyette. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona sorar. Der ki kardeş sefalar getirdin ama ayakta duracak mecalin kalmamış. Ayağın senin niye titriyor? Diyor ki söyleyeyim. Ben diyor senin gibi bir peygamberin geleceğini evvelden biliyordum. Allah bana ahir peygamberle tanışmayı, ona iman etmeyi nasip etti. Müsaade et ayağın titresin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biz olsak ne deriz? Dedi ki ayağın titremesin. Ben bildiğin hükümdarlardan değilim. Ben kral değilim. Ben kimim biliyor musun? Kureyşli kabilesinden... Kuru ekmek yiyen bir kadının evladıyım. Allahu ekber. Ayağın titremesin kardeş. Hükümdar değilim. Kral değilim. Ben Kureyş kabilesinden kuru ekmek yiyen onun doğurduğu bir evladım. Ne diyor biliyor musun en sonunda? Her şeyden öte Allah'ın kuluyum. Korkma diyor. Ayağı titremiyor. Anladınız mı dostlar yücetme ameliyesini? İslam buna müsaade etmiyor. Bugün ne demek ömrümden al ömrüme ver ya Allah-u Ekber. Resul Aleyhissalatu Vesselam'a fedâke ebi ve ummi. Allah Azze yolunda olursa meşrudur. İnneme ta'atu bil ma'ruf. İtaat ancak ma'ruftadır. Yüzetmek yok oldu mu inşallah. Allah bize azık edinebilmeyi nasip etsin dostlar. İkinci, dünya hayatıyla alakalı konuya geçmeden önce babaları anmayı ikiye ayırmıştım hatırlayın. Birisinde ne dedik? Yüceltme ameliyesi, yüceltme zihniyeti. İki, İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın görüşüdür ve onun yorumudur. Önemli bulduğum için paylaşma gereksinimi duyduğum için aldım buraya. O da diyor ki Araplar önceden babanı andın mı? Babayı anmak konusu geçtiğinde yardımı bir beşere ve babaya hasretmek olarak anlarlarmış. Beşerin kaynağı özür diliyorum yardımın kaynağı baba. Baba yardım etti, baba doyurdu, baba besledi, her şeyini baba yaptı ya İbn Abbas radıyallahu an bu şekilde. Yani ben aslında Türkçeleştirilmiş haliyle inşallah söylemeye çalışayım medeti babadan ummak. Yardımı babadan ummak. Ama buradaki kastım bir babanın evladına yardımı değil, yardımın ve bu gücün kaynağının sadece ve sadece baba olduğu düşüncesini biz bu ayette konuşuyoruz. Evvel Allah, sonra babamın sayesinde oldu demenin bir iznillah hiçbir mahsuru yoktur. Allah istemedikten sonra bir yaprak dahi kımıldamaz. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ bil بِالْبَصَرِ Biz sadece eğer ki göz kapakları bile olsa sadece ol deriz. Onun mesafesi o kadardır. Allah istedikten sonra olur. Bu anlayışı biz bu ayet-i kerimenin üzerinden anlamaya çalışacağız. Daha doğrusu yardımı bir beşere aciz olan birisine mal etmek ve hamletmek yerine kaynağının Allah olduğunu bileceğiz. i̇bn Abbas radıyallahu anhın yorumundan ve rivayetinden her şeyi Allah'tan isteyeceğiz tamam mı dostlar babamızdan isteyeceğiz ama kaynağının Allah olduğunu bileceğiz Araplar böyle yapmadığı için Allah uyardı yardımın ve bu gücün sahibi Allah'tır Diğerleri Bir birer vesile doğru mu dostlar bu ince detayı inşallah nüans detayı fark etmiş olalım Bakınız size bir hadis paylaşacağım dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yardımı kimden isteyeceğimizi. Neyi kimden isteyeceğimizi bu hadisiyle muhteşem bir şekilde bizlere aktarmış. Subhanallah. Bu hadis belki birçoğunuzun bildiği bir hadis ama inşallah kulaklarımıza küpe olsun. Önce nefsime söylüyorum. Kulağıma küpe olsun benim. Rivayetin sahibi Enes radıyallahu anh. Tahricadan tırmizi rahimahullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ashabına konuşurken diyor ki ashabım sizden her kim bir şey isteyeceğinde bir arzusu olduğunda bir şeyi murad edeceğinde Allah azza ve celle'den istesin. Buraya kadar hiçbir şey yok normal. Tekrar ediyorum. Sizden her kim bir şey isteyeceğinde Allah'tan istesin. Bu sana verecek olan gücün kaynağının Allah olduğunu bilsin. Muradını Allah'a arz etsin. Talebini Allah azza ve Celle'ye iletsin. Ta ki diyor Resulullah, esas geliyor. Ayakkabı bağınız koptu ya diyor Resulullah. Bir ayakkabı bağı isteyeceksiniz ya, onun yardımını da Allah'tan isteyin. Subhanallah. Gördünüz mü hadisin azametini? Biz anlayalım diye ayakkabı bağına Allah Resulü'ne işaret ediyor. Çok şeyler istedik, istiyoruz. Diyor ki velev ki bu kopan ayakkabı bağınızsa bunun yardımını Allah'a hasredin diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kaynağını Resul aleyhissalatü vesselam Allah olarak gösteriyor. Şimdi kıymetli dostlar ben size genelde sahabelerden anlatıyorum. Yardımı Allah'a hasretmekle alakalı bir örnek paylaşacağım şimdi. Her şeyi Allah'a adamak, böyle olduğu gibi her şeyi de Allah'tan istemekle alakalı bir şey anlatacağım ama sahabelerden değil. Çok yakın bir zamanda Bangladeş'te şehit edilmiş Muhammed Kameru Zaman isimli bir şahıs. Allah onun şehadetini kabul etsin. Bangladeşli bir alim çok kısa bir süre önce asıldı. Haberlerde hatta belki çoğumuzun farkında bile değiliz, doğru mu? Muhammed Qamaruz Zaman. Allah ona rahmet etsin. Bangladeşli bir alim. Oğlu Hasan İkbal anlatıyor. Sonra basın mensuplarına verdiği demeçten anlıyoruz bunu. İnanın şiddetle tavsiye ediyorum. Bir okuyun kardeşler. Muhammed Qamaruz Zaman rahimehullah idam edilmeden Boynuna ilmik geçirilmeden önce son sözlerini istirham ediyorum bir okuyun. Hepsini buraya almadım. Yardım Allah'a nasıl hasredilir? Eğilmeden, bükülmeden, Allah Azze ve Celle'ye kulluk nasıl hasredilir? Vallahi Muhammed Kameruz Zaman rahimahullah anlatmış. Oğlu dediğim gibi Hasan İkbal anlatıyor. Diyor ki babamın yanına ziyarete gittim. Ziyarette... Muhammed Kameruz Zaman oğlun anlatmış evlat geçenlerde Cumhurbaşkanı geldi. Kendisinden özür dilememi istedi. Özür dilemem halinde ona bana yardım edeceğini vaat etti. Yardım. İdamdan kurtulmayı bırak. Bütün hayatı kurtulacak. Bizatihi yardım görecek. Böyle bir teklif geldi evlat bana. Tabi bunu basın mensuplarına aktarırken basın mensuplara hemen sorar. Babanızın cevabı neydi? Ben de aynen aldım dostlar. Muhammed kameru zeman rahimahullah. Boynuna ilmik geçirilmeden önce ondan Cumhurbaşkanı'ndan af dilenmesi istendiğinde, ondan dilenmesi istendiğinde, onun ayaklarına kapanması istendiğinde, Muhammed kameru zeman Allah'ın ağzından çıkan cümleciklere bakın. Abdullah kardeşiniz 3-5 saniyede kolayca söyleyecek bunu. Boynuna yağlı ilmek geçirilmiş bir adamın söylediğini unutmayın. Nasıl bir kamet koymuş ortaya subhanallah. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki ben yardımı Allah'a hasrettim. Ben eğer ki özür dileyeceksem, af dileyeceksem bilesiniz ki bu ancak Allah olacaktır. Beşere ben özür dilemem. Beşerden yardımı hiç dilemem. Devam edeyim mi? Söyleyin. Cumhurbaşkanı Abdülhamid, Abdülmuhammed kameruz zamanın canına can mı katacakmış? Allahu Ekber. Dikkat ettiniz mi? Boynunda yağlı bir ilmek olan, oraya doğru giden bir muahid Müslümanın söylediği cümleye dikkat edin. Ben özrü affı ancak Allah'tan dilerim. Ben yardıma Allah'a hasrettim. Söyleyin ona. O benim canıma can mı katacakmış? Bundan sonrası oğlunun üzerinden bize nasihat. Diyor ki ümmetin yiğit evlatları diyor, mahzun olmayın. Ben diyor Bangladeş'te İslam'ın hakim olması için mücadele verdim. Bana görmeyi nasip etmeyen Allah inşallah size gösterecektir. Ama diyor ben sizinle buluşmayı cennete tehir ettim. Sonra da evladıyla şu duayı göndermiş. Muhammed kameruz zaman bize amin diyelim oldu mu dostlar inşallah. Ya Rabbi çünkü yardımı Allah'a hasretmiş. Essiz belki essiz demeyelim ama hakikaten güzel bir örnek. Ya Rabbi ben İslam'ın saadeti ve muzafferiyeti için çalıştım. Lakin bu yüzden bana zulmettiler ya Rabbi. Kimler bu zulüm için çalıştıysa dünyada ve ahirette bunun hesabını sor ya Rabbi. Ben elimle ve dilimle kimseye zulmetmedim ya Rabbi. Ya Rabbi sen benim hakkımda en iyi bilenimsin. Allahım şehadetimi kabul et. Aileme, akrabalarıma ve dava arkadaşlarıma sabır niyaz et. Allah'ın selamı dünyadaki bütün müminlerin üzerine olsun. yardım ölmek üzeresin ya ha af dilesen ne olacak Cık. müslümanın kitabında yazmaz dava adamının kitabında hiç yazmaz biz yardımı sadece ve sadece Allah'a hasrediyoruz şimdi bu yönüyle alakalı olarak da söyleyeceklerimizi söyledik şimdi ayetin ikinci kısmında ne dedik dostlar hatırlayın mealen ne demiştik Onlardan kimileri vardır ki dünyada iyilik isterler. Sonraki ayette kimileri vardır ki ki onlar hayırlılardır. Allah bizi onlardan eylesin. Dünyada da iyilik isterler, ahirette de iyilik isterler. Şimdi istedim ki bu ayetten hareketle dünya merkezli mi bakmak lazım, ahiret merkezli mi bakmak lazım? Bildiğiniz meseleler ama hatırlatmak istedim. Hepimiz biliyoruz ki biz ahiret merkezli bakacağız. Ama sınav meydanında bu bazen böyle olmuyor doğru mu dostlar bazen dünya penceresinden bakıp ahireti unutabiliyoruz dünya penceresinden bakmakta bir mahsur yok yeter ki ahiret ihmal edilmesin şimdi ben istedim ki bu ayetten çok ne bileyim yeni yeni cümlecikler serdetmek ve ifade etmek yerine sahabelerden birkaç tanesini ağırlayayım hangi pencereden bakmışlar Hangi zaviye'den bakmışlar onlar anlatsın. Hani ayet var ya, "Sallallahu ve mel hayatu dunya illa laibun Dünyayı tarif ediyor Allah ya. Vallahi bu ayet kardeşiniz her zaman söylerim. Şimdi "Ve elhamdülillahi rabbil âlemin" dese sohbetini bıraksa bu ayet kafi. Sözün çünkü sahibi Allah'tır, muhatabı biz. Diyor ki Allahu azimü şan ve mel hayatu dunya illa laibun ve Diyor ki dünya bir oyundan ve eğlenceden ibarettir. Siz hiç servetini bir oyuncağa yatıran baba gördünüz mü? Cık. Gördünüz mü babalar? En ucuzundan alıyoruz hatta değil mi? Kırar nasıl olsa diye. Dünyamızı kırmayalım. Ahiretimizi kırmayalım daha doğrusu. Hani hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dünyayı tasvir ediyor. Diyor ki ashabım, ümmetim Allah nazarında dünyanın değerini bilmek ister misiniz? Ashab ne diyor? Evet ya Rasulallah diyor ki denize toplu iğneyi batırırsın çıkarırsın ya deniz kocamandır toplunun iğnenin de ucunda da böyle bir su bulaşığı kalmıştır. Denize oranla o toplu iğnenin ucunda denizden su ne kadar kaldıysa Allah'ın nazarında da dünyanın değeri o kadardır. Değer vermeyin diyor yani Allah. Ahirete isteyin diyor Allah. Dünyada da isteyin. Allahümme Rabbena Atina fid dunya hasanah Ve fil ahireti hasanah Bu duayı öğreten Allah'tır. Dünyada da ver. Ahirette de var. Ama dünyadakiyle bana ahireti unutturma Ya Rabbi. Ölçü bu. Sahabelerden. Bugün size İki Abdullah İbni Ömer yani ikisi de aynısı bir de babasını ağlayacağım. Yani bugün Ömer sülalesinden gideceğiz inşallah. Abdullah İbni Ömer bakış açısını anlatmak adına çok yemek az yemek meselesini tartışmaya açmak için söylemiyorum. Bakış açısına bakın. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an. Bir gün Ubeydullah İbni Addi Irak'tan Ticaretin yapmış gelmiştir. Abdullah İbni Ömer'e varmıştır. Demiştir ki Abdullah sana Irak'tan bir hediye getirdim. Abdullah der ki bana hediye olarak Irak'tan ne getirdin? Cevap şu. Ben diyor sana Irak'tan cevariş getirdim. Tabi bilmiyor Abdullah İbni Ömer cevarişin ne olduğunu. Diyor ki Allah senden razı olsun. Cevariş, cevariş de ben cevarişin ne olduğunu bilmiyorum. Diyor ki O Beydullah İbn Adi. Diyor ki Abdullah, Abdullah İbn Ömer. Ey Ömer'in oğlu Abdullah. Diyor ki cevariş çok yendiğinde diyor hazmı kolaylaştıran bir bitkidir. Böyle diyor. Şimdi Abdullah İbn Ömer'in cevabına bakın. Diyor ki dostum, güzel kardeşim 40 senedir karnımızı tıka basa doyurmanın peşinde koşmadık ki hazım ilacına ihtiyaç duyalım. Bizim derdimiz sabahtan akşama kadar karnımızı doyurmak olmadı hiçbir zaman. 40 senedir Abdullah'ın karnını tıka basa doyurması için bir mücadele ortaya koymadı ki hazım ilacına ihtiyaç duysun. Dedi ki teşekkür ederim senin olsun hazım ihtiyacı. Subhanallah. Cevarişi almadı yani sizin anlayacağınız dostlar. Bakış açısı bu. 40 senedir biz dünyanın peşinde koşmadık. Ukba için yatırım yaptık. Geçen hafta da söyledim. Biz Medine'de açlıktan düşen ama İslam davetini terk etmeyen nice sahabeleri okuyoruz bugün. Allah bizlere onlardan olmayı nasip etsin dostlar. İşte Abdullah İbni Ömer'le açtık sözü. Babasından devam edelim. Ömer radıyallahu an. Dedim ya çok sözler ifade yerine Sahabelerden birkaç alıntıyla inşallah bitireceğim. Babası Ömer bu sefer. Ömer İbnül Kattab radıyallahu an bir gün ashabıyla konuşuyor. Ashabına diyor ki biz hep böyleydik diyor konuşmasını devam ettirirken son ahir cümlesini şöyle bitiriyor. Sadece bir söz paylaşacağım. Bir geniş kapsamlı bir rivayet değildir. Ömer radıyallahu an diyor ki Allah benim söylediğime şahittir ki Allah azza ve celle'nin adına, namına yemin ederim ki Abdullah Ömer radıyallahu an böyle yeminle başlıyor cümlesine. Allah'a yemin ederim ki biz hayatın lezzetine bugüne kadar ne önem verdik ne de önem vereceğiz. Biz dünya hayatının lezzetlerine bugüne kadar önem vermedik. Önemde vermeyeceğiz Burada bitse iyi Esas müjdeyi veriyor Ömer radıyallahu an Diyor ki biz Dünya hayatında murat ettiğimiz lezzeti Almak kastıyla Ahirete tehhir ettik Vallahi ben bu derse hazırlanırken Bu rivayeti notlarımın arasına alırken Şu anda içinizde bulunan Ve benim gördüğüm bazı kardeşlerim Ağabeylerim hocalarım aklıma geldi vallahi Müslümanlar aklıma geldi. Ben biliyorum ki hani gençliğinin baharında vardır ya tırnak içerisinde çok kullanılır. O yaşlarda dünyasını satıp ahiretini alan kardeşleri biliyorum vallahi. Bu dünyada zevkü sefayı ahirete tehir eden muahidleri biliyorum vallahi. Dünya lezzetlerini ellerini açıp ya Rabbi Vardı bizim de bu dünyada böyle nimetlerden faydalanmak gibi bir imkanımız ama ahirete tehir ettik sen şahit ol diyen Müslümanları ben tanıyorum. Ömer radıyallahu an boş konuşmamış. Subhanallah. Lezzetlerin peşinde bugüne kadar hiç koşmadık. Biz bu dünyada arzuladığımız onu Almayı ahirete tehir ettik. Niye? Dünya gelip geçici de ondan. Devam ediyorum hızlıca inşallah. Bir bakış açısı veriyordur umarım dostlar. Yine oğlana gelelim inşallah. Abdullah ibn Umar. Bu örneği ben ilk defa ve böyle bir varyantta ilk defa paylaşıyorum. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'ın çok infak ettiğini biliyoruz. Kısmen fakirlik geçirmiştir. Zengin olduğunda da infak etmiştir. Bir ravi diyor ki Abdullah İbni Ömer'in yeni bir deve satın aldığını gördük. Ve her birimiz biliyorduk ki o deve çok paraydı. Kimse de o deveden yoktu. Eşi benzeri yoktu. Ama Abdullah İbni Ömer'in bir özelliği var. Daha önce de kısmen paylaştım. Eğer ki bir şey hoşuna giderse Allah yolunda infak ediyor. Sevdiklerinizden paylaşacaksın ya cız edecek ya Abdullah İbni Ömer radıyallahu an. yine böyle deveyi almış ravi anlatıyor diyor ki devede, deveyle diyor çarşıda geziyor ben de diyor duyuyorum ravi anlatan devenin diyor boynunu okşadı senin de sürümün ne tatlı be mübarek konfor bugünün, bugünün ifadesiyle bineriz ya bazen arabalara konfor He? mübarek diyor ya senin de sürümün ne kadar tatlı diyor ya Hakikaten senin gibi bir dünya nimetinden diyor. Çok faydalandım ya diyor. Durduruyor deveyi. İner inmez Nafi radıyallahu anhı görüyor. Nafi diyor buraya gel. Nafi koşarak geliyor. Diyor ki Nafi. Bu deve diyor şu dakika itibariyle o kadar hoşuma gitmeye başladı ki. Onu Allah yolunda infak etmenin vakti gelmiştir. Bu elimden çıkmalı. Diyor ki Abdullah bu deveden o kadar hoşlanmaya başladı ki vakit onu infak etme vaktidir. Git İslam'ın ordusuna bunu infak et. Diyor sürümü hoşuma gitmeye başladı çünkü. Gördünüz mü bakış açısını dostlar? Allah bize de nasip etsin oldu mu? Allah gecenizi mübarek kılsın. Rabbim söylediklerimize ve dinlediklerimizle amel olmayı nasip etsin. Taksiyaratımıza affet ve mağfiret eylesin. Sübhanallah Rabbika, <Sessizlik> Rabbil al Amma taama yasifun, ve salamun ala al-Mursalin. Ve alhamdulillahih Rabbil-Alamin. Ve salamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh.